Herkese merhaba Hemzeminde Damla Özler ve Rauf Kösemen'le beraberseniz saat salı açık radyoda olduğu gibi fakat bu salı aynı zamanda bir konuğumuz var Mehmet Ali Çalışkan bizimle beraber yaşama dair vakıftan hoş geldin Mehmet Ali. Hoş bulduk. Mehmet Ali bundan sonra ayda bir kez hemzeminde konuğumuz olacak. Farklı tartışmaları, farklı açılardan izlememize yardımcı olacak. Bugünkü ana temamız ise işte sivil toplumun itibarı. Mehmet Ali siz çok yakın bir zamanda sivil toplumun itibarı ile ilgili bir araştırma yaptınız. Ve bu araştırmadan çok ilginç sonuçlar çıktı. Öyle değil mi? Biraz anlatır mısın? Evet, yani geçtiğimiz yıl yaptık bu çalışmayı. Evet. ...Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarının hem toplumun gözündeki itibarını hem de kamu yöneticilerinin gözündeki itibarını e, incelemeye çalıştık. Buradaki esas amacımız e, sivil toplum kuruluşlarının aslında kendi temsil ettikleri fikirleri topluma ne kadar aktarabildikleri... ...toplumu kendi fikirleri etrafında ne kadar e, etkileyebildikleri ve de e, kararları ne kadar etkileyebildiklerini anlamaktı aslında. Dolayısıyla hem... E, toplumun gözündeki itibarları onları ne kadar etkilediğini bize gösteren bir gösterge. Hem de kamu yöneticilerinin sivil toplum kuruluşlarına ilişkin düşünceleri, algıları, kararları ne kadar etkileyebildiklerini gösteren bir e, işaretti. Onun için de <gülüyor> e, bu eksende e, bir araştırma gerçekleştirdik. E, araştırmanın e, bizim karşımıza çıkarttığı birkaç tane e, sonuç var yani Hayli sonuç var ama bizi bazı tartışmalara götüren bazı sonuçlar var. E, bu sonuçları biraz e, sivil toplum kuruluşlarının toplumla kamu yöneticileriyle diğer STK'larla ilişkilerini e, anlamak e, üzere onlarla iletişimlerini ne odaklanabileceğimiz bir tartışma var. Onları ne kadar etkileyebildiklerine bir etki kavramı etrafında yapabileceğimiz bir tartışma var. Bir de kendi aralarındaki ilişkilerinde ne kadar e, işbirliği yapabildikleri nasıl bir diyalog kurabildiklerini anlamamızı sağlayacak aslında bazı şeyler var. E, bu eksende hani öne çıkan sonuçlardan bir iki tanesinden söz etmem gerekirse Çok iyi olur. E, söyleyebileceğimiz şey şu aslında sonuçlardan önce bir şunu belki söylemek lazım. Türkiye'de artık e, e, sivil toplum kuruluşlarının gerekliliğinden, öneminden, e, değerinden söz etmek bir vakayı adiyeye dönüşmüş durumda. Yani herkesin dilinde STK'ların demokrasi için ne kadar gerekli oldukları, önemli oldukları vesaire filan var. Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarının örgütlenmesine baktığımızda da hayli önemli bir sayı eriştiğini görüyoruz. Yüz aşkın e, vakıf derneği, kooperatif var Türkiye'de. Bir de buna daha en formal örgütlenmeleri eklersek, işte platformları, ağları, sivil inisiyatifleri eklersek bu sayıyı giderek de kabarıyor. E, sayının belirli bir hacme ulaşmış olması şüphesiz bize önemli bir şey anlatıyor ama... E, ...sivil toplum kuruluşlarının toplumun kanaatlerini ve... E, Siyasetin ve kamu yönetiminin kararlarını etkilemek gibi misyonu etrafında düşünürsek de sadece sayıyla e, bakamayacağımız. Aynı zamanda e, onların buraları ne kadar etkilediğini e, de anlamaya e, ihtiyaç duyuyoruz. O eksende bakınca aslında toplum <gülüyor> ne kadar sivil toplum kuruluşlarına katılıyor e, bizim için bir itibar göstergesi. E, 100 bin aşkın STK var ama Türkiye'de toplumun %5-6'sını aşmayan bir... E, katılım aslında görüyoruz toplumdan katılıma dolayısıyla toplumun büyük bir e, katılım performansı gösterdiğini söylemek zor öte yandan katılanların niteliğine baktığımız da e, bunların e, çok önemli bir kısmının yani sivil toplum kuruluşlarının üyelerinin ve yöneticilerin çok önemli bir kısmının e, erkeklerden oluştuğunu görüyoruz e, aynı zamanda lise ve üst eğitim grubundan oluştuğunu görüyoruz ee, dolayısıyla aslında ve de bunun daha orta yaş ve üstü olduğunu görüyoruz. Yani dolayısıyla aslında Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarının üyelerini ve yöneticilerini oluşturanlar orta yaş üstü erkek eğitimli insanlar. Dolayısıyla toplumun hani demografik yapısıyla bunun arasında bir e, dengesizlik söz konusu. Demek ki toplumun bazı kesimleri gençler kadınlar e, gibi bazı kesimleri ya da daha az eğitimler gibi kesimlerinin sivil toplum kuruluşlarına katılmada çok e, arzulu olmadıklarını görüyoruz. Bu ama şöyle bir şey demek dediğim değil mi aynı zamanda? Şimdi toplumun katılım performansı diyoruz ama aslında bu STK'ların toplumu içerme performansı da demek Tabii aynı zamanda. Tabii yani şüphesiz. Böyle de yorumlanması gereken bir durum. E, bu açılardan bakınca hani bir katılım meselesi olduğunu anlıyoruz STK'ların. Fakat STK'ların kavramın algısı, yani sivil toplum algısına baktığımız vakit... ...hem toplumda hem kamu yöneticilerinde belli normların oluştuğunda görüyoruz. Yani bir yanda katılımda sayısal bir problem var, niteliksel bir problem var ama... ...öbür taraftan kavramla salgınıyor diye baktığımızda da insanlar e, sivil toplumun üçüncü güç... ...devletten bağımsızlık, toplumun gücü, e, toplumun tutum ve fikirlerini geliştiren yapılar, e, halkın örgütlenmesi... İşte kamu yönetimini destekleme, yol gösterme, eleştirme gibi misyonları ona yüklüyorlar. Yani bu kavramlarla onu açıklamaya çalışıyorlar. Dolayısıyla normlar oluşmuş. Yani i̇deal bir sivil toplum normu da toplumda oluşmuş onu görüyoruz. Yani burada bereketli bir zemin var, iyi bir potansiyel var ama bu potansiyelin henüz iyi kullanılmadığını gösteren de bazı işaretler var. Nitekim... Hı. Tam burada kritik bir soru var aslında. Ee, i̇deal bir sivil toplum normları bütünü oluşmuşsa var olan gerçeklikte sivil toplumun onu karşıladığını düşünüp düşünmüyor mu? Toplum? Evet yani bu tam da aslında burada bir ayrım ortaya çıkıyor. Yani algı düzeyinde ideal bir tarif var, normlar var ama tecrübe düzeyinde baktığımız vakit, yani sivil toplum tecrübesine baktığımız vakit mevcut sivil toplum kuruluşlarının Türkiye'deki performansını, hem toplum hem kamu yöneticileri hem de diğer STK'ların yöneticileri şöyle değerlendiriyorlar. Bir mutabakatla değerlendiriyorlar. Sivil toplum kuruluşlarını politik buluyorlar. Yani bir kere siyasi çok angaja buluyorlar. Yani siyasi bir özne gibi bul buluyorlar. Dolayısıyla şu soruyu soruyorlar kendilerine ve sivil toplum kuruluşlarına. Yani sen bir siyasi özneysen siyasi özneler niye var? Yani o zaman sen neden bir siyasi özne değilsin diye soruyorlar. Çıkar odaklı buluyorlar. Amacından sapmış buluyorlar. Dolayısıyla hani Tecrübeyi değerlendirirken ortaya çıkan algıyla aslında sivil toplum kuruluşları nasıl olmalı gerek, nasıl olmalı sorusuna verdikleri cevabın oluşturduğu algı arasında bir mesafenin ortaya çıktığını anlıyoruz. Bu arada burada şeyi söylemekte fayda var. Bunlar araştırmada ortaya çıkan sonuçlar yani toplumdaki yansımaları gösteriyor. Evet tabii. Aslında sivil toplumun kurduğu hayalle e, mevcut gerçek arasındaki açı biraz. Kendisiyle e, ilgili kurduğu hayali. Hem e, sivil toplum kuruluşlarının kendisiyle ilgili e, kendilerini görmek istediği yerle arzu ettikleri yerle onun arasındaki gerçeklik arasındaki mesafe hem de... Toplumun sivil toplum kuruluşlarını görmek istediği yerle onların ortaya koyduğu tecrübenin toplum tarafından algılanması arasındaki mesafe. Yani Hı. iki durumda da bir mesafeden söz edebiliriz burada. Ee, bir şey biraz işi... Pardon. E, pardon. Bu e, 100.000 bin rakamı e, üzerinde konuşurken daha önce e, aslında bunun aktif olanı bir 15 bin kadarı, %15'i falan demiştin sen. E, onu aktif olan, pasif olan diye ayırmaktan ziyade şöyle ayırmak daha mümkün. Yani... Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının e, özellikleriyle ilgili bir kümeleme yaptığımız vakit şunu görüyoruz. Daha e, yurttaşların e, belli fikirler, yaklaşımlar etrafında bir araya geldikleri ve diğer yurttaşları ve kamuyu etkileme konusunda performans göstermeleri beklenen yurttaş eksenli örgütlenmelerin bütün bu yüz binin içerisinde işte... Yaklaşık 10-15 bin olduğunu görüyoruz. Hı, evet. Geri kalanırsa daha toplum, daha cemaat, topluluk temelli örgütlenmeler olduğunu işte hemşeri dernekleri, işte yaptırma yaşatma dernekleri, kulüpler, Hı. sosyalleşme odaklı olanlar gibi kendini dışarıya anlatmak durumunda hissetmeyen, başkalarını etkilemek durumunda hissetmeyen, daha içe kapanık, iç tutunumunu sağlamaya çalışan STK'ların... ...sa geri kalanın büyük çoğunluğunu oluşturduğunu görüyoruz. Yani %70'e yakının onlar tarafından oluşturulduğunu görüyoruz biraz orada zemini biraz da hem zemine doğru çekmek istiyorum. Ee, sosyal fayda iletişimi üzerine konuşuyoruz. Biraz önce, bir soru önce söylediğin şey çok önemli bir şeydi. Ee, sivil toplumun algılanışı ile ilgili, sivil toplumun kendisiyle ilgili kurduğu ideayla var olan algılanışı, toplumdaki yansıması arasında bir açı var. Aynı zamanda kamudaki yansıması açısından da, açısından da ciddi bir evet. e, yarılma olduğunu görüyoruz. Bu da bize aslında ciddi bir iletişim problemi de olduğunu gösteriyor. Doğru değil mi? Bu e, bir şey daha ekleyeyim. Bir kimlik problemi aynı zamanda. Yani algılanan kimliği ile gerçek kimliği arasındaki açı demek bu aynı zamanda. E, hatta bir üçüncüsünü ekleyeyim. Biz o tartışmayı yaparken genellikle gerçek kimliği denilen e, kimlik, algılanan kimlik bir de arzulanan kimlik arasında evet. bu açının oluştuğunu düşünüyoruz. <gülüyor> yani Çünkü her kurum kuruluş yani bu sadece STK için geçerdiği siyasi partiler, şirketler, STK'lar vesaire. Yani her örgütlenme aslında kendini bir yerde... ...görür ve orada görülmeyi arzu eder. Bir de mevcut algı vardır, bir de mevcut durum vardır. Gerçekler ve yani genelde acı durumlar. <gülüyor> evet, yani o ideal olanla gerçekleşen arasındaki mesafenin bir gerilimi. İletişim meselesine bakarsak eğer orada da şunu söylemek mümkün. Sizin programa başladığınızda ilk programda galiba iletişim kavramını konuşurken... onun nasıl özellikle sivil toplumda bir kirli kavram olduğunu söylüyordum. Evet, Reklam evet. gibi iletişim gibi kavramları nasıl e, temiz bir yeri kirleten kavramlar demiştir Rafi, yanlış hatırlamıyorsam evet. o zaman. <gülüyor> şimdi aslında bu e, sivil toplumda pek çok kavram için bunun geçerli olduğunu görüyoruz. Yani itibar kavramı da galiba. İtibar böyle. da böyle bir kavram. Evet. O yani, da Hop oturup pop kaldıran evet, sivil toplum evet, kavramlar biri olabilir. Evet. Biz değil zaten biz zaten itibarlıyız diyor sivil toplum. E, Bunu niye zaten, araştıralım? Şöyle diyor aslında. Biz zaten iyiyiz diyor. Yani kendini kendiliğinden iyi olarak konumlandırıyor ve kendisi dışındaki bütün e, dünyaları ise bir tür kirlilik alanı olarak görüyor. Yani siyaseti bir kirlilik alanı, şirketler dünyasını bir kirlilik alanı olarak görüyor ve Oradan buraya devşirildiğini düşündüğü kavramları, iletişim gibi, reklam gibi, itibar gibi kavramları ise kendi dünyasının o temiz e, tahayyülünü bozan e, kavramlar olarak görüyor. Dolayısıyla bunu bir tür reaksiyonla karşılıyor. Ama e, günümüzde ise e, bütün kuruluşlar aslında temas ettikleri, muhataplarının gözünde yarattıkları değer kadar... E, müzakere kabiliyet kazanıyorlar. Yani onları etkileme kabiliyet kazanıyorlar. Dolayısıyla e, aslında şunu bunu şöyle de yorumlamak mümkün. Sivil toplum kuruluşları itibarlarının kendiliğinden iyi olmaktan geldiğini düşünüyorlar. Hı. E, onu bir performans konusu olarak görmüyorlar. Yani başkalarının gözünde değer kazanmayı önemsemiyorlar. E, zaten değerli oldukları için değer kazanmaya ihtiyaç olmadığını düşünebiliyorlar. Ee, o zaman da iletişim bir gereklilik olmaktan çıkıyor. Ama öte yandan e, sivil toplumun temel misyonlarından bir tanesi, yani kendine atfettiği temel misyonlardan bir tanesi hem siyasetin hem kamu yönetiminin kararlarını etkilemek. O kararları etkileyecek de bir iletişim mekanizmasına ihtiyaç duyuyor. Orayı, Orayla iletişim kurmaya ihtiyaç duyuyor. Ama siyaset ve kamu yönetimi de bu durumda onlara diyor ki ben seni kendiliğinden makbul bir şey olarak göremem. Sen toplumu etkileme kabiliyetin kadar benim gözümde mahbul olursun diyor. Dolayısıyla sivil toplumu hem kendi gözünde değer üretmeye hem de kendini etkileyen diğer baskı mekanizmalarının, toplumsal baskı mekanizmalarının gözünde değer üretmeye çağırıyor. Dolayısıyla aslında bütün muhatapları sivil toplumu bir iletişim performansına çağırıyorlar. Bu durumda... Sivil toplumun kamu ile iletişimi diye bir başlığımız var. Sivil toplumun toplumla iletişimi diye bir başlığımız var. Ben buna bir üçüncüsü olarak da sivil toplumun kendi içinde ve kurum içinde iletişimi diye bir başlık daha açmak istiyorum. Çünkü evet. e, iyi çalışan bir mekanizmayı kurgulayabilmek için hem içinde bulunduğun ortamı hem de kendi çalışanlarını ya da kendi takipçilerinle olan iletişimini güçlendirmen gerekiyor. Bu üç başlık altında bir takım problemlerle karşılaşıyoruz. Evet, son başlığı ikiye de bölmek lazım. Çünkü diğer sivil toplum örgütleriyle ve kendi tabanıyla, kendi varoluşuyla iletişim manasında. Yani bir kere içinde faaliyet yürüttüğün ortamda çeşitli aktörler var. Bu aktörlerin hepsiyle de iletişim kurmak zorundasın. En şeyden başlayalım. Sivil toplum kuruluşları diğer sivil toplum kuruluşlarıyla nasıl iletişim kuruyorlar? Ne gördünüz? E, orada gördüğümüz çok e, altını çizmeye değer durum aslında şu. Sivil toplum kuruluşları genellikle kendilerine benzeyen sivil toplum kuruluşları ile ilişkiler kuruyorlar. Yani temsil ettiği fikre benzeyen, temsil ettiği e, dünya görüşüne benzeyen, hayat tarzına benzeyen e, ve e, kimin karşısında konumlandığına bakarak aslında e, kendi etrafında kim var görüyor dolayısıyla... Buradaysa kurulan ilişki aslında bir tür güç birliği. Yani sivil toplum kuruluşları kendilerine benzeyen kuruluşları etkilemek üzere bir ilişki kurmuyorlar. Onları yeni bir fikre çağırmıyorlar. Onları zaten sahip oldukları fikir nedeniyle değerli buluyor ve kendisini e, aynı kümesinde görüyor. Dolayısıyla aynı kümenin içerisinde bir araya gelen ve e, dayanışma ilişkileri gösteren sivil toplum kuruluşları bir tür güç birliği oluşturuyorlar. Oysa sivil toplum kuruluşlarından beklenen esas şey... Kendilerine benzemeyenler üzerinde etkiler yaratmaları ve onlarla işbirlikleri geliştirmeleri. Yani e, onlarla e, kalıcı ve sürekli işbirliklerinden söz etmiyorum ama onları belli e, ortak fikirler etrafında e, bir tartışma zeminine çağırabilmeleri ya da asla ortaklaşamayacakları e, konularda birbirlerini anlamaya, tanımaya, konuşmaya, müzakere etmeye çağırmaları ya da birbirleriyle ilgili kanaatlerini işte eleştirilerini ayrımcı olmayan, ırkçı olmayan, dışlayıcı olmayan vesaire bir eksende kurmaya ihtiyaçları olduğunu söyleyebiliriz. İşbirliği, şeylerin sivil toplum kuruluşlarının ...kendilerine benzemeyenlerle kurdukları zaman değerli olan bir ilişki türü aslında. Evet, burada şeyi tanımlamakta fayda var. Güç birliği dediğimizde aslında meselesini çözdüğünü düşünenlerin... ...aynı meseleyi toplumun diğerlerine anlatmak için yaptıkları birleşme... ...yaptıkları ortak faaliyet güç birliği oluyor. Evet. İş birliği dediğinde de aynı meseleye farklı bakışlar olabilir... ...ama meselede derinleşmek gibi bir evet, derdin tabii. olabilir. Tabii yani burada hani ben çok kabaca bir örnek de vermek isterim aslında... Mesela hani toplumun önemli bir kesimini dindarlar oluşturuyor. Ve diyelim çevre kuruluşları e, ortaya koydukları performansla dindarlara seslenemiyor. Sadece sekülerlere seslenebiliyor. Şimdi bu ortalama dindar bir insan çevre kuruluşlarından gelen mesajı bir çevre argümanı olarak duymuyor. Onu hükümet karşıtı politik bir argüman olarak duyuyor. Dolayısıyla bir e, kulak ona bu şekilde dönük yani... ...bir bariyer var orada. Bu bariyer aşılmadığı zaman da... ...çevre argümanını oraya iletmemiş oluyor. Bu, bu ortaya çıktığı zaman da... ...mesela STK'lar... ...kendini e, iyi anlayamayan... ...cahil halktan söz etmeye başlıyorlar. Oysa kendi performanslarının... ...öyle algılanmasına yol açtığı... ...durumlar e, oluyor. Hani e, Bu aslında bizim teknik olarak... ...iletişimciler olarak söylediğimiz... ...çok e, basit bazı şeylere tekabül ediyor... Hedef kitleni iyi tanımla, hedef kitlene uygun mesajını geçirmenin yollarını bul. Hedef kitle tanımının içine de toplumun büyük bir kısmını belli meseleler üzerinde e, almamak pek mümkün olmuyor. Yani mümkün, mesele iletişimi yapıyorsak. Yani mümkün değil çünkü zaten değiştirmek istediğin, dönüştürmek istediğin bir durum var toplumda. E, bu durumu dönüştürmek için ihtiyacın olan güç sadece senin sahip olduğun güçten ibaret değil. Yani o zaman dönüştürme tercihinden vazgeçmiş oluyorsun. Eğer kendi gücüne güvenerek yapıyorsan bunu. Bu, bu da hani ne denir bilmiyorum yani. Evet. Tam bu noktada aslında araya gireyim. Bir müzik arası verelim. Tam da konuştuğumuz konuyla ilgili bir şarkımız var. Sly and the Family Stone'dan gel gelecek şarkı. 1960'ların ikinci yarısında çıkmış bir şarkı. Diyor ki maviler de var, yeşiller de var. Maviler yeşilleri kabul etmek istemiyor. Yeşiller mavileri. ki hep beraber yaşamak durumundayız. Şarkıyı dinleyelim. Ondan sonra devam edelim. Benim zeminde Rauf Kösemen, Damla Özler ve Mehmet Ali Çalışkan'la berabersiniz Rauf. Damla bu bayağı bildiğin insanlar el ele tutsa kardeş olsa şarkısıymış. Bazen iyidir duygusal <gülüyor> olarak iyi geliyor hepimize. E, Mehmet Ali ilk bölümde konuştuğumuz şeyi özetlersek aslında sivil toplumun ciddi bir iletişim problemi olduğunu görüyoruz hem kamuyla hem kendisiyle hem de paydaşlarıyla. E, bu problemle ilgili araştırma sürecinde karşılaştığınız önemli şeylerden biri de mesela sivil toplumunun itibar skorunu en düşük verenlerin ne sivil toplum üyeleri olduğuydı, değil mi? Hı. Benim hep ilgimi çeken bir noktaydı. O. Evet yani araştırmanın e, sorularından bir tanesi de evet, skordu yani e, STK yöneticilerinden, toplumdan, yurttaşlardan yani ve de e, kamyon yöneticilerinden STK'ların itibarını skorlamalarını istedik. Bir de şunu istedik siz bu skoru veriyorsunuz ama peki ya size göre diğerleri kaç veriyordur diye sorduk e, orada işte STK yöneticilerine şöyle sorduk o soruyu kendi STK'nızın itibarına kaç verirsiniz dedik. İşte ortalama 8.5 çıktı. On üzerinden. Peki sizce diğer STK'ların itibarı kaçtır diye sorduk. Onun da ortalaması 5.7 çıktı. Yani STK kendi STK'larını 8.5 skorlarken diğer STK'ları 5.7 skorluyorlar. Bu fark yurttaşlarla kamu yöneticilerinde de biraz ortaya çıktı. Bu kadar açı, açı, açık bir fark olmadı ama orada da ortaya çıktı. Mesela e, toplum STK'ların skorunu e, kendisi 6.1 skorlarken toplumun geri kalanını 5.3 skorladığını düşünüyordu. Yine kamu yöneticileri de 6.1 skorlarken kendileri diğer e, şeyi toplumun e, 5.4 skorladığını düşünüyordu. Yani herkes aslında bize şunu söylüyor. Ben çok değer veriyorum ama geri kalanlar o kadar değer vermiyorlar diyordu. Yani <gülüyor> e, STK'ları bu da bir e, meseleyi anlatıyor tabii bize. Bir şey söylemek isterim Peki. burada STK'ların bir iletişim problemi ciddi bir iletişim problemi vardır tespiti ne kadar ee, yani objektif olarak doğru bir tespit olabilir ama STK'ların açısından bakınca STK'lar kendilerinin gerçekten büyük bir iletişim problemi olduğunu düşünüyorlar mı bu tartışma götürür bir durum. Herhalde son zamanlarda hem zemine konferansa olan ilgiyi de göz önünde bulundurursak sanırım bu alanın üzerinde çalışılması gereken bir alan olduğu konusunda yavaş yavaş oluşan bir konsensus var. Rauf bir iletişimci olarak sana bir soru sormak istiyorum ben. Arzulanan kimliğe, var olan kimliğe ve algılanan kimliğe baktığımız zaman bu araştırma skorlarıyla da beraber burada ne yapılması gerekir? Şimdi demin e, az önce Mehmet Ali'nin bıraktığı yerden e, söyleyeyim. Yani ZTK'lar kendilerinin iletişimin yapılması gerektiğine çok inanmıyorlar diyoruz ama biraz egzecere ederek böyle söylüyoruz. Keskinleştirerek söylüyoruz. İnandıkları şey şu. Temsil ettikleri davanın iletişimini yapmaya çalışıyorlar ve bu davanın e, dönemsel temsillerini oluşturuyorlar. Bunlar kampanyalar ya da projeler şeklinde tezahür ediyor. Bu temsillere destek istiyorlar. Bunun için iletişim yapıyorlar. Çok da güçlü şekilde yaptıkları söylenebilir bazı STK'ların bunu. Ama bu yaptıkları iletişimlerin arkasında duran STK'nın... Yani kim söylüyor, bu çağrıyı kim yapıyor dendiğinde... ...o STK'nın kimliğine dair iletişim yapmıyorlar. Bu da buradaki kampanya iletişimlerinin, proje iletişimlerinin gücünü azaltıyor. E çünkü zaten hani kimin konuştuğunu bilirseniz yüzler döner önce. Evet. Ne söylediğinden bağımsız olarak. O aşamada bir yatırım yapılmadığı için o aşama boşa geçiyor. Önemli bir kısmı önce dinlemeye hazırlamak için insanları çaba sarf ederek geçiriyorlar. Önemli bir enerji böyle kayboluyor. Dolayısıyla tabii orada da bir kimlik ya da algılanma algılanmama, o kimliğin nasıl algılandığı gibi bir problematik yok sayılmış oluyor. Yani bu anlattığım süreç onun yok sayıldığının bir göstergesi aslında. Sadece problem odaklı bir iletişim faaliyeti yürütülüyor. E, buna belki bir ekleme e, şöyle yapmak mümkün, i̇letişimin, yani mevcut iletişimin performansını e, analiz etmek lazım gibi geliyor e, bana biraz burada. O da şu, STK'lar hani kendilerini kendiliğinden iyi varsaymanın getirdiği sonuçla belki biraz ya da o duyguyla biraz e, mesajlarının mutlak doğru olduğunu düşünüyor ve mesajı tek taraflı iletmeye çalışıyor. Oysa günümüzde iletişim artık bir tür müzakereci karakter kazanmış durumda. Yani toplum kendisine bir doğrunun bu şekilde çok didaktik bir şekilde gönderilmesinden çok haz etmiyor olabilir. E, bu da etkiyi anlamak için STK'ların yeterince çaba göstermediğine işaret ediyor gibi geliyor bana. Yani e, bir iletişim yapıyorsunuz, bir mesaj gönderiyorsunuz ama o mesajın Mesela kaç kişiye ulaştığıyla ilgileniyorsunuz, kaç kişinin işte like ettiği vesaireyle ilgileniyorsunuz, sayısal etkisini anlamaya çalışıyorsunuz ama neyi değiştirdiğiyle çok ilgilenmiyorsunuz ve size yeni ne tür müttefikler ve hasımlar kazandırdığıyla çok ilgilenmiyorsunuz. Yani e, iletişimin yarattığı etkinin niceliksel olduğu kadar niteliksel de ölçülmesi ve yeni ilişki imkanlarına yatırım yapılmasını e, gerektirmesi gerekir. Evet burada şeyi de eklemek lazım fikri savunulan fikrin iletişimini yapmakla o fikri savunmanıza neden olan durumu göstermek arasında bir, bir fark var. Şunu kastediyorum eğer durumu gösteriyorsanız korku iletişimi yapıyorsunuz demektir. Yani bak ormanlar yok oluyor aha yok oldu bu yok olan ormanlarla ilgili de sen ne yaptın diye soruyorsunuz. Bu en kolay yolu e, oysa onlar yok olmadan önce bir iletişime ihtiyaç var. Yani bir korku iletişimine geldiyseniz zaten işiniz bitmiş demektir orada. Çok büyük bir sorunla karşı karşıyasınız. İşte bunu yapabilmek için STK'nın kendi varlık nedenini anlatması gerekiyor. Yani mevcut durumun değişkenliğini göstermesi gerekiyor. Son olarak bir şeyden daha bahsedelim. Sivil toplum kuruluşlarının birbirlerini tanıması ve işbirliğinin artmasına yönelik sivil sayfalar diye bir alan açtınız. Onu çok kısaca söyleyelim. Evet, yani biz sivil toplum kuruluşlarının birbirlerini tanıyabilecekleri, izleyebilecekleri, konuşabilecekleri, tartışabilecekleri ve farklılıklarıyla e, müzakereci bir perspektifte e, var olabilecekleri bir iletişim platformu, bir e, sosyal, sosyal medya platformu, platformu oluşturmaya çalışıyoruz. E, bunu yavaş yavaş yaygınlaştıracağız. Adı Sivil Sayfalar. Sivil Sayfalar.org'dan ulaşabilirsiniz. Bize herhangi bir sorunuz varsa bilgi.hemzemin.org'da yazabilirsiniz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.